4. mektup. Bismilhi subhanehu ve min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Selamullah ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykum ve ala ihwanikum la sıyema ila ahir. Aziz kardeşlerim. Ben şimdi çam dağında yüksek bir tepede büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İstend tavahuş ve buhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit Hayâlen sizleri yanımda bulur, bir hasbihâl ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa, bir iki ay buradak yalnız kalmak arzusundayım. Barlaya dönsem, arzunuz veç ile sizden ziyade müştak olduğum, şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz şöyle ki ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi bedu mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar öyle de şu hiçender hiç olan kardeşinize yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bi nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve İsme Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler "Ve men yut'al hikmete fekat utiya khayran sırrına mazhardırlar." İkincisi Tariki Nakşî hakkında denilen "Der tariki nakşibendi lazım ahmet çağ terk. Terki dünya, terki Ukba, terki hessi, terki terk." olan fıkray rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der tariki acz mendi lazım ahmet çağr çiz fakrı mutlak aczi mutlak şükrü mutlak şevki mutlak ey aziz. Sonra senin yazdığın bak kitab-ı kainatın safhayi renginine ile ahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi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 Nâme-i hikmet bak ne takrir eylemiş hep beraber nutka gelmiş hak lisanı ile derler bir kadir-i haşmeti sultanına birer bürhan-ı nurefşanız biz vücudu saniye. hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz şu zeminin yüzünü yıldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezraacıu olan zeminin yüzünde hatsiz mucizatı kudret teşhir edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi.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 bir Cemilizülcelal'in desti hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşıyane, birer misbah-ı var, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadirizülkemal'in, bir Hakimizülcelal'in birer mucize-i kudret Birer harika i sanatı halika birer nadire i hikmet, birer dahiyeyi hilkat, birer nur alemiiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin burhan gösteririz, İşittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turlamız bir, Rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abidane, Kehkeş'anın halkaayı küprasına mensup, birer mesuplarız biz. Elbakı Huvelbakı, el sayit Nursi.